Ey Muhammed! Bazıları bilmedikleri şey hakkında atıp tutarak onlar üç kişidirler, dördüncüleri köpekleridir diyecekler. Yine beş kişidirler, altıncıları köpekleridir diyecekler. Şöyle de diyecekler, yedi kişidirler, sekizincileri köpekleridir. De ki onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Zaten onları pek az kimse bilir. O halde onlar hakkında Kur'an'daki apaçık tartışmayı aktarmaktan başka tartışmaya girme ve bunlar hakkında onlardan hiçbir şey sorma.